Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yomil din amma ba'd. Bugün 7 Haziran 2012 Perşembe Tefsir Usulüne Giriş derslerimizin 3. dersi. Şeyh İbnü Useymin'in risalesinde ilerlemeye devam ediyoruz. Evet en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyur. Vaktın umumiliği ve sebebin hususiliği Şahit ayet-i kerime özel bir sebep dolayısıyla... Şimdi dediğimde... Şeyh İbn-i Hüseyin bir başlık atmış kardeşler. Lafzın umumiliği ve sebebin hususiliği diye. Şimdi öncelikle ben bunu kısaca bir anlatayım. Bu ne demek? Sonra Şeyh İbn-i verdiği misal ile daha iyi anlamış olacağız. Bakın şimdi kardeşler. Olayı çok sade bir dille ve kısaca anlatacağım. Sonra... E, bir anlatıma daha geçeceğim Şeyh Hüseyin'in sözlerinden sonra. Ve bu anlatım biraz daha ilmi ifadelerle olacak. Ama ben böyle tabir sahise e, en e, sade ifadeyle özdüze anlatacağım. Bakın. Resulullah'ın zamanında Ahmet diye birisi var. Mesela örneğin. Düşünün. Resulullah'ın döneminde Ahmet diye birisi var. Ahmet'in başından bir olay geçiyor. Bunun üzerine hükmünü bildirmek için Allah ayet indiriyor. Ahmet'in başından geçen olayın hükmünü belirtmek için Allah bir ayet indiriyor. Tamam. Ve ayetin genel ifadeleri var. Ayetin lafızları genel ifadeler. Bu ayet sadece Ahmet'i bağlar. Çünkü ayet onun hakkında inmiştir diyemeyiz. Anladık mı? Bu Ahmet hakkında ayet inmiştir. Dolayısıyla bu ayetin hükmü sadece Ahmet'i bağlar diyemeyiz. Bilakis o Ahmet'in başına ne olay gelmişse, aynı olay kimin başına da gelirse, Aynen. o da ayetin kapsamı içerisindedir. Anladık mı burayı? Mesela işte bu ayet Resulullah döneminde Ahmet için indi. Dolayısıyla Ahmet'in yaptığını ben de yapsam beni bağlayamaz diyemeyiz. Neden? Çünkü اَنَّ الْعِدْرَةَ بِعُمُومِ la لَا بِخُسُوسِ السَّبَبِ çünkü muteber alınan, muteber olan lafzın umumiliğidir. Sebebin hususiliği değildir. Kayden ismi bu. Lafzın genel ifadelerle bize hitap etmesidir. Sebebin özel bir kimseye has olması bizi ilgilendirmez. Anladık mı kardeşler? Genel olarak kural bu. Şimdi Şeyh İbn Useymin bunu anlatacak bize. Kardeş okusunun sonuna kadar. Okuduktan sonra biz tafsirli bir şekilde bu kaydayı anlatacağız ve bu ders sadece bu kaydaya yaz. Tamam. Evet. Şayet ayet-i kerime özel bir sebep dolayısıyla inmekle birlikte lafz-i umumi bir anlam ifade ediyorsa ayetin hükmü hem iniş sebebini hem de lafzının kapsamını giren bütün hususları kapsar. Diyor ki Rahimallah şayet ayet-i kerime özel bir sebep dolayısıyla inmekle birlikte özel bir sebep mesela Ahmet hakkında indi Mehmet hakkında indi inmekle birlikte lafsi umum bir anlam ifade ediyorsa ayetin hükmü hem iniş sebebini kapsar yani o Ahmet hakkında inmişti ya hem o olayı kapsar hem Ahmet'i kapsar hem de lafsın kapsamına giren bütün hususları kapsar tamam devam edelim bunları tafsili bir şekilde açıklayacağız evet çünkü Kur'an-ı Kerim bütün ümmet için teçhihi de bulunmak üzere inmiştir. Şimdi sebebi ne? Bu Ahmet hakkında inen ayet neden başkalarını da kapsıyor? Bir illet var bunun. Bu da en malum olan illetlerden sebeplerden birisi. Nedir? Diyor ki çünkü Kur'an-ı Kerim bütün ümmet için inmiştir. Sadece Ahmet için indirmemiştir Allah bu dini. Sebebi budur. Tamam. Devam. Dolayısıyla asıl muteber olan lafzın umumiliği değil. Umumiliğidir. Sebebin hususiliği değildir. O cümleyi daha okur. Dolayısıyla asıl muteber olan lafzın umumiliğidir. Sebebin hususiliği değildir. Buna örnek lian ayetleri gösterebiliriz. Evet, buna örnek lian ayetlerini gösterebiliriz. Açacağız bunu. Evet. Söz konusu ayetler yüce Allah'ın şu buyrukları... Bakın ne demek istiyor Şeyh? Allah'ın indirmiş olduğu bazı ayetler var. Bu ayetlerin ismi lian ayetleri diye meşhur olmuştur. Bu ayetlerin ismi lian ayetleri diye meşhur olmuştur. Tamam. Dolayısıyla lian ayetleri bizim konumuza bir örnektir diyor Şeyh İbn Husayn. Neymiş o ayetler? Evet. Eşlerine zina isnat edip kendilerinden başka şahitleri olmayanların her birisinin şahitliği dört defa şehadet etmesidir. Beşincisinde der, eğer o der. Beşincisinde de eğer o şöyle şöyle yaparsa der diye bir ayet var. Şimdi bu ayeti ben açacağım zaten. Tamam. Bu ayet bir sebebe bina iniyor kardeşler. Bir sahabenin başından bir olay geçiyor ve bu ayetler iniyor. Bu ayetler Nur suresi 6'dan 9'a kadar olan ayetler. Birisi hakkında iniyor. Bu birisi şimdi birazdan Şekib bin Useym'in okuyacak. Hilal bin Ümeyye'nin başından geçen bir olay var. Onun üzerine iniyor. Şimdi şöyle diyemeyiz diyor Şekib bin Useym. İşte bu Hilal bin Ümeyye'nin başından bir olay geçti. Allah da Nur suresi 6'dan 9'a kadar indirdi. Dolayısıyla bu Nur suresinin 6'dan 9'a kadar olan ayetler sadece Hilal bin Ümeyye'yi bağlar. Başka ondan sonra kıyamete kadar kimseyi bağlamaz diyemeyiz. Tamam? Şimdi neymiş olay? Bu ayetin indiği olay neymiş? Sahih Buhari'deki rivayette söylüyor bunu. İbn-i bunu naklediyor. Okuyalım şimdi rivayeti. Sahih Buhari'de i̇bn Abbas radıyallahu anhadan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Radıyallahu, evet, anhumadan, evet. Hilal bin Ümeyye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda hanımını şerif bin sahme ile zina etmekte ikham etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya buna dair delilini getirir, getirirsin yahut sırtında sana hat uygulanacaktır. Bunun üzerine Hilal dedi ki seni hak ile gönderene yemin ederim ki gerçekten ben doğru söylüyorum. Andolsun Allah benim sırtıma hat vurulmaktan beni kurtaracak, suçsuzluğumu ortaya koyacak, vahiy indirecektir. Bunun üzerine Cebrail indi ve ona Peygamber Efendimiz'e eşlerine dinâ isnat edip buyruğunu indirdi. Bu buyrukları beşincisinde de eğer der buyruğuna kadar okudu. Yani eğer şöyle şöyle olursa aleyküm selam buyruğuna kadar okudu. Tamam. Şimdi bakın kardeşler olay şu. Allah Subhanahu ve teala'nın indirdiği ayetler hangisi? Nur suresinden 69'a kadar. Doğru mu? Kardeşe de ver bir tane kitap. Tamam. <gülüyor> Bu Nur suresi 6'dan 9'a kadar olan ayet ne üzerine iniyor? Şunun üzerine iniyor. Bakın. Hadis buharide. iyi yakalayın mevzuyu. Hilal ibni Umeyye, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Tamam. Hanımı Şerik ibni Sehma ile zina etmekle itham ediyor hanımına. Tamam. Hanımına diyor ki, yani şunu demiş oluyor. Benim eşim Şerik ibni Sehma ile ne yaptı? Zina etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ne buyuruyor? Diyor ki ya buna delil getirirsin ya da senin sırtına had cezası uygulayacağız. Tamam. Bunun üzerine hilal ne diyor bu sahabe? Dedi ki ya Resulallah seni hak ile gönderene yemin ederim ki gerçekten ben doğru söylüyorum. Yani hanımım zina yaptı. Ben bunda yalancı değilim. Andolsun Allah benim sırtıma had vurulmaktan beni kurtaracak, suçsuzluğumu ortaya koyacak vahiy indirecektir diyor. Tamam bunun üzerine Cebrail iniyor ve vahyi indiriyor. Ve 6'dan 9'a kadar olan ayetleri indiriyor, tamam? Şimdi biz şöyle diyemeyiz. Hilal bin Umeyye'nin başından bir olay geçti. Allah da ayetleri bu olay üzerine indirdi. Dolayısıyla bu ayetin hükmü sadece Hilal bin Umeyye'ye hastır diyemeyiz. Neden? Li'enne'l ibrete bi'umum'l lafs la hususi sebeb. Çünkü muteber olan lafzın umumili, umumiliği umumilidir, sebebin hususiliği değildir. Tamam. Devam edelim şimdi. Bunu ispatlıyor şimdi Şeyh İbni Hüseyin. Evet. Bu ayet-i kerimeler Hilal Ki biz bunu anladıktan sonra, bakın birazdan göreceksiniz, biz bunu sıfırdan işleyeceğiz. İbni Hüseyin'in sözü bittikten sonra. Bu, nasıl sadece bir ders ayırdık. Normalde daha seri gidiyoruz ama bir ders ayırdık sadece bu kaydeye. Öneminden binaen. Bu kaydeyle birçok işgal ve problem çözülüyor kardeşlerim. Hatta uluhiyet tevhidinde bile bazı problemler bu kaydeyle çözülüyor. Yani şu anlamda bazı problemler. Getirilen şüphe babında, uluhiyet tevhidi hakkında getirilen şüphe şüphe babında bile birçok işgal çözülüyor. Bir de tehdit tarafından gelen şüphelerin dahi birçoğu ne bu kaydeyle çözülmüş oluyor. O yüzden bu kaydenin mantığını iyi yakalamamız gerekir. Şimdi oku. Bu ayet-i kerimeler... Hilal bin Hümeyye'nin hanımının zinan suçu isnat etmesi üzerine inmiştir. Fakat hükümleri hem onu hem başkasını kapsar. Bunun delili Buhari'nin rivayet ettiği Seher bin Sa'ad radiyallahu anh'dan nafd ettiği şu hadisi evet. Buna göre Üveymir el-Eclani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek dedi ki, ey Allah'ın Resulü bir adam hanımı ile birlikte bir başka adamı görürse onu öldürürse, siz de onu kısas diye öldürürsünüz. Peki ne yapsın? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah senin ve senin durumunda olan kimseler hakkında Kur'an indirmiş bulunuyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitabında Yüce Allah'ın tespit ettiği şekilde onlara lanetleşmelerini emretti. Üveynir hanımıyla lanetleşti. Görüldüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetten ifade ettiği hükmü Hilal bin Ümeyye içinde, başkaları içinde kapsamlı bir hüküm olarak değerlendirmiştir. Şimdi Şeyh Rahimullah ne demiş oluyor kardeşler? Diyor ki bakın bu ayeti kerimeler, hangi ayeti kerime? Nur 69. 9 Hilal bin Ümeyye'nin hanımına zina suçu, isnat etmesi üzerine inmiştir. Anlattık burayı. Fakat hükümleri diyor, bu ayetin hükümleri. Hem onu, yani kimi? Hilal İbni Umeyye'yi, hem de başkasını kapsar. Yani bugün bir kişi kendi hanımına şeriat ülkesinde gidip de kadıya derse ki, benim hanımım zina etti, ben bir erkekle yakaldım zina ederken gördüm, o da Nur suresinin 6 ve 9. ayetleriyle muhataptır Lanetleşirler karı koca, inkar ederlerse, tamam? Onu söylemiş oluyor. Buna delil nedir? Buna, bunadan kastı nedir kardeşler? Bunadan kastı şudur. Hem bu Hilal bin Umeyye'nin olayının başkası üzerinde de uygulanacağına delil hem de bizim verdiğimiz yani İbni Hüseyin'in verdiği o kayda var ya. Ennel ibrete bir umumi lafzı ve la bi hususus sebeb. Muteber olan lafzın umumiliğidir. Sebebin hususiliği değildir. Hem de ona delil olarak şu kıssayı veriyor. Bakın nedir kıssa? Şimdi Hilal bin Umeyye olayı oluyor bitiyor. Tamam Allah da Nur suresindeki ayetleri indiriyor. Aradan bir vakit geçiyor. Sonra başka bir sahabenin başına böyle bir olay geliyor. İşte onu anlatıyor. Tamam. Nedir o olay? Diyor ki, Seher i̇bn Sa'd radıyallahu anh'dan naklettiği şu hadisi şeriftir delil olarak diyor bin i Husayn. Buna göre nedir hadis-i şerif? Buna göre Uveymir el-Ajlani diye birisi var, sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Tamam. Ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bir adam hanımı ile birlikte bir başka adamı görürse, sonra da Tutup hat, sonunda tutup onu öldürürse. Tamam. Siz de onu kısas edersiniz. Öldürürsünüz. Evet. Çünkü şeriat ülkesinde kim haddi uygular? İspat edildikten sonra ancak ne olur? Had uygulanır. Ama sen ispatı yok. Senin elinde sen kendini görmüşsün. Bu şeriat ülkesinde senin tek başına görmen ispat olmaz. Dolayısıyla sen onu uygulayamazsın. İspat etsen de uygulayacak olan kimdir bunu? O ülkenin yetkilileridir. Şeriat ülkesinin yetkilileridir. Bunu söylüyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bir adam hanımını hanımı ile birlikte bir başka adamı görürse sonra da onu öldürürse siz de geliyorsunuz onu öldürüyorsunuz. Yani kısas yapıyorsunuz. Yani İslam dini böyle. Bunu biliyoruz ya Resulallah. İyi de bu adam ne yapsın bari? Hani hanımını görmüş zina ederken bir şey de yapamıyor ne yapsın? İspat da edemiyor ne yapsın? Hüküm nedir bunda? Resulullah'ın cevabına bakın. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah senin ve senin durumunda olan kimseler hakkında Kur'an'ı indirmiş bulunuyor. Yani Allah senin bu durumu hakkında ayet indirmişti. Kim, kimin hakkında? Hilal ibn-i Yani bu ayet sana da, bu ayetin ile sen de muhatapsın. Demek ki bakın kayda ispatlandı mı? Resulullah bu kaydayı uygulamış. Ne yapmış? Muteber olan lafsın umumiliğidir. Sebebin hususiliği değil. Yani burada itibar alınan Hilal İbni Hümeyye değil değil mi? Hilal İbni Hümeyye'nin başına gelen de itibar alınan. Demek istiyor Resulullah. Tamam. O yüzden diyor ki Allah senin ve senin durumunda olan kimseler hakkında Kur'an indirmiş buyuruyor. Tabi ayet indiriyor. Ayete Kur'an deniyor. Bu caizdir Arap dilinde. Ayete Kur'an denir. Değil mi? Ayete Kur'an denir. Kur'an okunduğu zaman Allah'tan sığın diyor. Allah Kur'an'da değil mi? Ayet okunduğu zaman sığın yani. Evet. Sonra bunu üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitabında Yüce Allah'ın tespit ettiği şekilde onlara lanetleşmelerini emretti. Bakın Nur suresi 6 ile 9. Uve emirde ne yaptı? Hanımıyla ile Sonra İbn Hüseyin diyor ki görüldüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerin ifade ettiği hükmü Hilal İbn Umeyye için de başkaları için de kapsamlı bir hüküm olarak değerlendirmiştir. Olay bundan ibaret anladık. Şimdi biz bunu tafsilatlı bir şekilde bu sefer daha ilmi boyutuyla anlatıyoruz inşallah. Bakın şimdi kardeşler. Başlığı atıyoruz diyoruz ki اَنَّ الْاَغْرَةَ بِاُمُومِ الْلَفْزِ لَا بِحُسُوسِ السَّبَبِ Müteber olan lafsın umumiliğidir, sebebin hususiliği değildir. Kayde bu. Tamam. Bakın bu mesele ilk vereceğimiz bu kayde ile alakalı vereceğimiz ilk fayda şu. Bu kayde, bu mesele usulü fıkıh ile Usulü tefsir, yani fıkıh usulü ile tefsir usulü arasındaki ortak kaidelerdendir. Hem usulü tefsirin kaidelerindendir, bu tefsir usulünün kaidelerindendir, müfessillerin kullandığı kaidelerdendir, hem de fıkıh usulünün kaidelerindendir. Yani fakihlerin kullandığı kaidelerdendir. Dolayısıyla ortaktır bu kaide. Usulü tefsir ile usulü fıkı arasında nedir? Ortaktır. Bu meselenin ismine dediğimiz gibi alimler şu ismi vermişlerdir. E ee, ennel ibrete biumum el-lafzi la bi hususu, es, la Muteber olan lafsın umumiliği de sebebin hususiliği değildir. Bakın. Faydaya devam ediyorum bu ile alakalı ve cumhur ulema arasında iracı olan bu kaidenin muteber olduğudur. Çünkü İslam'da bazı alimler çıkmıştır demiştir ki muteber olan sebebin hususiliğidir. Lafzın umumiliği değildir diyenler çıkmıştır. Ama onların içerisine yüklediği anlam sizin şu an aklınıza gelen ilk anlam değildir. O yüzden fazla takılmayın. O yüzden şöyle bir ifade kullanıyorum. Bakın bu kaidenin içerdiği anlam genel itibariyle mutlak olarak değil genel itibariyle icma edilmiş kaidelerdendir tüm ümmet arasında. 73 şirkı arasında değil. Tamam. Bakın. Kaidenin peki anlamı ilmi olarak nedir? Kaidenin anlamı olarak özü şudur. Kitap alın. Orada. Gerçek kitap e, okuma. Tamam. Gerek kalmadı. Tamam. Evet. Kaidenin anlamı kardeşler özlü olarak şudur. Bakın şimdi. Diyoruz ki ifadelere dikkat edin. Şayet özel yani belli bir sebep hakkında özel, yani belli bir sebep hakkında genel bir hükmü içerecek şekilde, genel bir hükmü içerisine alacak şekilde genel bir lafızla bir ayet gelmişse, bir ayet inerse işte bu ayette itibar alınan şey o ayetin genel lafzının içerdiği anlamdır. Sebebin hususiyeti değildir. Tamam Biraz daha sade bir anlatımla mesela kardeşler meydana gelen özel bir sebep özel bir olay nedeniyle Resulullah döneminde meydana gelen özel bir sebep özel bir olay nedeniyle o sebep hakkında bir ayet inerse ve bu inen ayetin lafızları da umum ise yani genel anlamlar ifade ediyorsa burada itibar almamız gereken şey o ayetin hükmünün genel anlam ifade ettiğini kabullenmemizdir. Tamam? O ayetin kendisi hakkında indiği o kişiyle sınırlı tutmamamızdır. Tamam? Yani o ayetin genel hükmünü o olayla, meydana gelmiş olan o olayla, o vakiayla başkalarını da içerisine almayacak şekilde kayıtlamamamızdır, yapmamız gereken. Tamam? Bilakis yapmamız gereken şey, ayetin lafızlarına bakıp bakıp hükmünün umumiyetini, genelliğini anlamamızdır. Bu genel lafızlar her kimi kapsıyorsa, hangi durumu, hangi hali kapsıyorsa, hepsini bu genel hükme dahil etmemizdir, yapmamız gereken. Yani kısacası, özel bir sebep hakkında inen bir ayetin lafzı, umum ise hükmü de nedir? umundur. Tamam? Peki neden bu böyledir kardeşler? Neden bu böyledir? Çünkü çok basit. İbnü Hüseyn'in de buna değindi. Çünkü genel olarak şeriatın nasları, delilleri bu ümmet için, yani tüm insanlık için inmiştir. Sadece Ahmet, sadece Mehmet, sadece Hasan için inmemiştir. Cevabı bu kadar basittir. Dolayısıyla her kim ayetteki o genel ifadelerin anlam olarak muhatabı ise o hüküm onu da kapsar. Ha, olabilir ki bir ayet bir kişi hakkında inmiştir, bunu zaten inkar etmiyoruz, ama bu o kişiden başkasını içermiyor demek değildir. Örneğin, bakın, Allah Azze ve Celle bize kitabında geçmiş kavimlerin kıssalarından söz etmiştir. Doğru mu? Geçmiş kavimlerin kıssalarından bize söz etmiştir. Bu kıssalar o kimselerle alakalıdır. Peki neden Allah Azze ve Celle bize o kavimlerin kıssalarından söz etmiştir? Kapı açık mı? İbret alalım diye söz etmiştir. Doğru mu? Allah Azze ve Celle bize geçmiş kavimlerin kıssalarından neden söz etmiştir? İbret alalım diye söz etmiştir. İbret alalım ki onların uğradıkları felaketin sebebini bilelim, biz de aynı şeyleri yapıp o felakete uğramayalım. Doğru mu? İşte bu geçmiş ümmetlerin kıssalarında bile bu böyleyse, durum böyleyse, yani onları ilgilendiren şey, onların başına gelen şeyler dahi bizi ilgilendiriyorsa bu ümmetle alakalı olan maslarda durum nasıl olur? varınsızdır. O yüzden alimler diyorlar ki ennel idrate bi umumi lafs la bi hususi sebeb. Muteber olan lafsın neyidir? Umumiliğidir, sevin hususiliği değildir. Şimdi bakın Bunlar ilmi ifadelerle anlatılan cümleler ancak örnek verdiğimiz zaman çok iyi anlayacağız ki şu andan itibaren dikkat etmeniz gerekiyor ki biz bu kaideyi daha geniş bir şekilde ispatladıktan sonra bununla ne gibi işgaller çözülüyor bunu anlayacağız. O yüzden dikkat edin. Bakın Şeyh İbni Useymin bu kaideye bir örnek veriyor doğru mu? Biz okuduk bunu ve diyor ki bakın İbni Useymin diyor ki buna örnek bu kaideye örnek lian ayetleri gösterilebilir. Söz konusu ayetler Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır dedi ayetleri verdi değil mi? Ama ayetleri muhtasar verdi. Şimdi ben size ayetlerin tamamını okuyorum. Bakın Allah buyuruyor ki Hilal İbni Umeyye hanımına iftirayla zina sırasıyla suçladıktan sonra Allah Azze ve Celle şu ayetleri indirdi. Şöyle buyurdu. Eşlerine zina isnat edip kendilerinden başka şahitleri olmayanların her birisinin şahitliği dört defa kendisi muhakkak doğru söyleyenlerdendir diye Allah adına şehadet etmesidir. Beşincisinde de, eğer yalancılardan ise, Allah'ın laneti üzerine olsun diye şehadet eder. Kadının, billahi o, yani kocası, billahi o, muhakkak yalancılardandır diye dört defa şahitlik etmesi, o zevceden cezayı salar, kaldırır. Beşincisinde de, eğer o doğru söyleyenlerden ise yani kocan doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabı benim üzerime olsun der. Ayetler bu şekilde. İşte İbni Hüseyin'in bu lian ayetleri ki dedik ki bu ayetlerin ismine lian ayetleri, lanet ayetleri denir. İbni, i̇şte İbni Hüseyin'in bu li ayetlerini, lian ayetlerini örnek veriyor. Bize ispatlıyor durumu. Örneği açıklamadan önce İbn-i verdiği bu örneği geniş bir şekilde açıklamadan önce lian olayının yani karı kocanın birbirine zina suçu atan karı kocanın lanetleşmesinin İslam fıkhında yeri nedir? Tam anlamı nedir? Onu çözelim ki verdiği misali anlayalım. Bakın lian ne demek? Olay şudur kardeşler. Şimdi İslam'da lian olayı şudur. İslam ülkesinde bir adam geldi kadıya. Bir İslam ülkesi düşünün. Bir adam geldi kadının yanına ve hanımını zina etmekle suçladı. Dedi ki kadı efendi benim hanımım zina etti. Zina ile suçladı. Bu kadına zina haddinin uygulanması için ne gerekir kardeşler? İki şeyden birisi gerekir. Bir şuhud yani şahitlik ya da el ikrar kadının ikrar etmesi kabul etmesi zina ettiğini. Yani suçlamayı kabullenmesi. Doğru mu? Ancak Karısına zina suçu atan, zina ile zina etmekle suçlayan bu adamın elinde ispat yoksa, beyyine diyoruz buna, beyyine ispat yoksa ki ispat neydi? Ya şahitler olacak ya da kadın kabul edecek. Adamın elinde böyle bir ispat yoksa ne yaparlar? Lanetleşirler. Anladık mı? Ellerinde ispat yoksa ne yaparlar? Lanetleşirler İslam sıkında karı koca. Önce adam kadı huzuruna, kadı huzurunda dört kere Allahı şahit tutar, billahi diyerek şahitlik eder. Tamam? Billahi diyerek yani hanımım zina etmiştir diye dört kere şahidet eder. Beşincisinde de adam der ki kadının huzurunda, eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun der. İslam fıkında yeri bu. Sonra kadı kadına döner. Der ki kadına bu lanet kocan dört kere Allah'ı şahit tutarak senin zina ettiğini söyledi ve beşincisinde de yalan söylüyorsa Allah'ın lanetinin üzerine olmasını söyledi. Sen bu lanetleşmeden sonra zina suçunu kabul ediyor musun? Eğer kadın ikrar ederse, derse ki evet kabul ediyorum, olay bitmiştir bu kadına had cezası uygulanır. Ne yapılır? Rezim edilir. Doğru mu? Ancak hayır bu kadın hala bu suçlamayı inkar ederse kocasının o lanetleşmesinden sonra da inkar ederse yani bu zina suçlamasını kabullenmez ise aynı şekilde kocasının şahadetinin zıttına şahit ederek dört kere onun yalancılardan olduğunu yani kocasının yalancılardan olduğunu söyler. Anladık mı? Beşincisinde de kadın eğer kocası doğru söylüyorsa o Allah'ın gazabının, gazabı benim üzerime olsun der kadın. Tamam. İşte bu lanetleşme karşılıklı hasıl olursa, adam şehadet etti Allah'a dört kere ve beşincisinde de Allah'ın laneti üzerime olsun ki hanımım zina etti dedi. Kadın da hala kabullenmedi bunu. Dört kere şehadet etti kocasının zıttına ve beşincisinde de eğer o doğru söyleyenlerden ise benim kocam, Allah'ın laneti, gazabı, şey Allah'ın gazabı benim üzerime olsun derse, işte burada ne olur kardeşler? Bu lametleşme hasıl olmuş olur. Artık karı, kocanın araları ebedi olarak ayrılır. Ebedi olarak artık birleşemezler. Araları ayrılır. Nikahları fes olur, ayrılır. İkisine de had cezası uygulanmaz. <gülüyor> fes olur nikahları. Ayrılır. Ve ne olur? Ebediyen araları ayrılır. İkisine de ne? İkisine de had cezası uygulanmaz. Ve arada çocuk da varsa bu çocuk artık ebediyen babasına da nispet edilmez. Sadece annesine nispet edilir. Tamam. Lian olayını anlattık mı? İşte Allah Hilal ibni Umeyye olayı hakkında bu ayetlerin Sünnetle birlikte bu ayetlerin fıkı budur. Tamam. Zaten üstüne baktığınız zaman rivayetleri görürsünüz. İşte bu hüküm devam ediyorum şimdi. Bilal ibni Umeyye hakkında hanımını zina etmekle suçladıktan sonra iniyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de demiştir ki, ya ispat edersin ya da sırtından had cezası uygulanır. İspat şahitlik ve ikrardır. Bunun üzerine Hilal bin Ume diyor ki, vallahi Allah benim sırtıma had vurulmaktan beni kurtaracak, suçsuzluğumu ortaya koyacaktır diyor. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam lian ayetleriyle ne yapıyor? İniyor. Nur suresi ne? 6'dan 9'a kadar. Yani ayet Hilal İbn-i Umeyye hakkında iniyor. Peki işte kardeşler diyoruz ki, diyebilir miyiz bu ayet sadece ona has? Yani bugün herhangi bir kimse gelse, hanımına zina suçu atsa bu ayetleri uygulamayacağız diyebilir miyiz? He? Diyemeyiz. O zaman ne oldu? Kaideyi ikrar etmiş olduk. Muteber olan lafzın umumiliğidir, sebebin hususiliği değildir. O yüzden bakın kardeşler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dikkat edin, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu kaideyi uygulamıştır. Sahabe de bu kaideyi uygulamıştır. Sahabede de var bu kaideyi uygulamak. Yani bu kaide zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in fiiliyle sözleriyle de mevcut. Ve sahabenin sözleriyle de uygulaması da zaten bilinen, kabul gören bir kaide. Bakın örnek veriyorum size. Bukhari'deki Sehl-i Saad u radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette diyor ki Uveymir el-Ajlani nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek diyor ki İbn-i Hüseyin'in verdiği örnek. Ey Allah'ın Resulü bir adam hanımı ile birlikte bir başka adamı görürse onu öldürürse siz de onu kısas diye öldürürsünüz. Peki ne yapsın bu adam? Hanımını görmüş bir şey de yapamıyor ne yapsın? Resulullah diyor ki Allah senin ve senin durumunda olan kimseler hakkında Kur'an indirmiş bulunuyor. Tamam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitabında Yüce Allah'ın tespit ettiği şekilde onlara lanetleşmelerini emrediyor. Uveymir de hanımıyla lanetleşiyor. Tamam. Bu da bunun nedir? Kaiden ispattır. İbn-i bunu vermiş. Ha. Bu lanetleşme bu kıssanın aslı nedir? Gerçekten Uveymir midir? Başka mıdır? Burada bazı ihtilaflar var ama biz İbn-i tercihinden e, yola çıkarak anlatıyoruz. Tamam. Buraya çok girmiyorum. Ancak sonuçta hüküm Başkasının olayı hakkında iniyor ama buna rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başkasının da dahil olacağını söylüyor olaya. İşte bakın kardeşler bu kaideleri bilip fık ederseniz bu kaideleri bilip fık ederseniz en azından ennel ibrata bi umumil lafsi la bi sebep bunun Arapçası'nı ezberlersiniz. Veya daha alt olarak da en azından bunun Türkçesini ezberlersiniz. Mu'teber olan lafzın umumiliğidir, sebebin hususiliği değildir ve buna benzer kaydeli bilirseniz, ve bir örnekle de sünnetten örnekleyebilirsiniz, ispatlayabilirsiniz, o kayda sizin dünyanızda oturmuş, ve o kaydayı birçok naslar üzerinde uygularsınız, ve o uyguladığınız naslar üzerindeki o nasları, o ayetleri, o ayetlerin verdiği mesajları en iyi şekilde fıkhetmiş olursunuz, ve size ileride ilmi hayatınızda karşılaştığınız işgalleri de, sorunları da, problemleri de en güzel şekilde çözersiniz. Hatta bidat ehli tarafından size yöneltilen şüphelere de, eğer şüphe bu kaydıyla alakalıysa, bu kaydıyla çözülüyorsa, o şüpheleri de en güzel şekilde savup, savup, ehli sünneti savunursunuz, bidat ehlinin şüphelerini depedersiniz, değil mi? Kafası karışan insanların hidayetlerine vesile olursunuz vesaire vesaire. Anladık mı? İşte bakın mesela, örneğin uluhiye tevhidinde, bakın anlayın şimdi, uluhiye tevhidinde bidatlarını, şirklerini savunan bazı kimseler ne diyorlar? Ya siz devamlı bize Allah'tan gayrısından yardım istememe, Allah'tan gayrısından ibadet etmeme, vesaire tevekkül olaylarını, istihası olaylarını devamlı bize Kur'an'dan delil getiriyorsunuz. E bunlar Mekkeli müşrikler hakkında indi. Bizimle ne alakası var diyorlar. Bu onların çok sık kullandıkları ifadeler. Hatta bu onların en büyük ulamaları tarafından bile söylenen ifadeler. Yani siz Mekkelim müşrikler hakkında gelen şeyleri bizim hakkımızda uyguluyorsunuz. Bizi ne ilgilendirir? Bunlar Mekkelim müşrikler hakkında inmiştir. İşte denizde başlarına bir felaket geldiğinde ne yaparlar? Dini yalnızca Allah'a hasfılarla, karaya çıktığında da şirk koşarlar. Getiriyoruz ya şimdi biz bu ayeti, değil mi? Allah'tan gayesinden yardım istemeyince. Ya bunlar işte başkaları hakkında inmiştir, başka kavimler hakkında inmiştir, Mekkelim müşrikler hakkında inmiştir. Bizimle ne alakası var? Biz Mekkelim müşrik miyiz? Gibi ne yapıyorlar? Göya bir şüphe getiriyorlar. Yani bunlar Mekkeli müşrikler hakkında inmiş. Bizimle hiçbir alakası yok. Müşrikler hakkında inen ayetleri, Mekkeli müşrikler hakkında inen hitapları ne yapıyorsunuz? Bize uyguluyorsunuz diyorlar vesaire. İşte kardeşler bu türlü ifadeler kullanmış oldukları veya getirmiş oldukları bu türlü şüpheler onların cahilliklerinden ve şeriatin mukarrar kılınmış usul ve kaideleri hakkındaki ilimsizliklerinden, cahilliklerinden kaynaklanıyor bu türlü şüpheleri getirmeleri. Ama işte bizim bu türlü kaideleri kuralları bilmemiz gerekir ki ve bu kaide ve kuralları ispatlamamız gerekir ki getirilen bu şüpheleri ne yapabilelim? İlmi bir şekilde def edebilelim. Diyelim ki bunlara, tamam sizin söylediğiniz gibi bu Mekkeli müşrikler hakkında indi. Mekkeli müşrikler hakkında indi. İyi de Şöyle bir husus var. Ibratebi, sebep, muteber alınan, kimin hakkında indiği değil, bilme, değil niçin indiğidir. Ve o lafızların genel anlam ifade etmesidir. Bizim itibar aldığımız o. Mekkeli müşkler hakkında inmiş, Ahmet hakkında inmiş, Mehmet hakkında inmiş. Çok önemli değil. Aynı Hilal ibn Umeyye hakkında inip de Uveymir el-Ajlani hakkında da geçerli olduğu gibi. Biz onlara, ben nabidimiz illallah yukarıbuna, illallah Hz. Fer. biz Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz onlara ibadet ediyoruz. İyi de diyorlar, bunlar Mekkeli müşrikler hakkında. Ne alakası var bizimle? İyi de zaten niye müşrik diyoruz onlara? Onu anlamıyorlar. Evet, Mekkeli müşrikler hakkında. Doğru, Mekkeli müşrikler hakkında. Yani müşrikler onlar işte bunu yapıyorlar. Anladık mı kardeşlerimiz? Bakın. Şunu da bilirseniz önemli. Davette, münazarada, caiz olan cedellerde en önemli hususlardan bir tanesi her zaman bunu söylüyoruz. İslam'ın kayda ve kurallarını, mukarrar kılınmış özellikle kayda ve kurallarını bilmek en büyük etkenlerdendir. Hem kişilerin hidayetine vesile olmada hem de münazarada hem sünneti sanılmada vesaire özellikle de, bakın bu cümleme dikkat edin, özellikle de ortaya koymuş olduğumuz bu kayde, onların alimleri tarafından da icmaen kabul edilmişse, onların görüşlerini tamamen ters çevirmiş oluyoruz. Yani tavan başlarına çökmüş oluyor ilmi anlamda. Anladık mı? O yüzden diyorum ki, bakın bu kayde genel anlamıyla 73 fırka arasında mukarrar kılınmıştır. Az alimler çıkmıştır. İtibar alınan sebebin hususiyidir ama onların kastı farklıdır. Yani onlar diyorlar ki evet sebebi hususiyedir. Yani o kişiyi ilgilendirir kıyas yoluyla da diğerlerini ilgilendirir. Fark ufak tefek farklar var ama genel itibariyle icma edilmiştir bu kaydı. O yüzden onların bu kaydeyi inkar edip de senin bu kaydeyle getirmiş şüpheleri def etmene de engel olamazlar. Yani senin bu kaydeyi kabul et yani onların bu kaydeyi kabul etmemeleri diye bir lüksü de kalmaz. Neyi bilirsen kalmaz. Onların alimleri tarafından da bu kaidenin kabul görünen, çünkü baktığınız zaman e, usulü tefsir adında hakkında kitap yazın, yazmış ama mutlak anlamda tam er cüzüyle ehl -i sünnet olmayan birçok e, eşari-i diğer kadar muhteşemle bu kaideleri ne yapmışlardı hepsi? Kabul etmişlerdir. O yüzden onların da kaideleriyle ne yapıyoruz? Biz bu meseleleri ispatlıyoruz. Mesela ne gibi? Yine bakın mesela و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم <الْكافرين> Kim Allah'ın indirdiği hükmetmezse i̇şte kafirlerin ta kendisidir. Kim hakkında Yahudiler. Ama bu onu da kapsar mı? Bugünkü yetizleri de kapsar mı? Kapsar. Anladık? He ama oradaki küfür nedir? O tartışılan konudur ama hüküm olarak kapsar mı? Kapsar. Anladık mı? O yüzden bakın Yahudiler hakkında indiği halde alimler hep ne yapmıştır? Bu ümmet hakkında da işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen ne olur diye bu ayeti uygulamışlardır. Anladık mı? Demek ümmet hakkında hep mukarrer kılınan olayla en azından şunu bilmemiz gerekir kardeşler. Bir kaydeyi bileceksin bir tane de örneğini bilmen yeterli. Bir kaydı hakkında birden fazla örnek olabilir. Birçok örnek olabilir. Ama en azından kaydeyi bilip bir tane de örneğini bilmemiz bizim için nedir? En azından temel olarak yeterlidir. Bakın şimdi kardeşler hızlıca bu kaydeye bir örnek daha verelim ki bu örnek kısa geçeceğim zaten. Ki bu örnek sahabenin bu kaydayı itibar alması olduğu için bir örneği veriyorum. Ebru Resulullah tarafından uygulanan bir kaydeydi doğru mu? Ve sahabeden örnek verelim bu kaydayı uyguladığına doğru. Uyguladığına dair. Bakın Kâb i̇bn Ucre. Tamam sahabeden. Bu Kâb İbn-i Ucre'ye haçta, hac haç yaparken başındaki bitler sebebiyle kardeşler bu bitler kendisine eziyet verince saçlarını kazımasını emrediyor Resulullah. Halbuki ihramda saçlar kazınmaz doğru mu? İhram anında. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle fidye ayetlerini indiriyor. Fidye ayetlerini indiriyor. Cabir bin Ucrenin durumundan dolayı. Fidye ayetleri Bakara suresinde şu şekilde. Artık içinizde kim hasta olur veya başında bir eziyet bulunursa ona oruç, sadaka yahut da e, kurbandan fidye vacip olur diyor Allah. Tamam? Kimin hakkında? Cabir bin Ujren olayı hakkında. Tamam? Şimdi bu olay bakın kardeşler, Buhari'deki rivayette bu olayı anlatırken diyor ki: Abdullah İbni Ma'kir diyor ki: Cabir bin yanına oturdum. Ona fidye konusunu sordum şöyle dedi. Bakın Kabe-i ne diyor? Bu konu ile ilgili ayet benim hakkımda indirilmekle birlikte... Benim hakkımda indirilmekle birlikte hükmü hepiniz hakkında geçerlidir diyor. Çok net değil mi? Bakın çok net bir ifade. Bu konu ile ilgili ayet benim hakkımda indirilmekle birlikte hükmü hepiniz hakkında geçerlidir diyor. Yani ne diyor Kâb-ı'n-el-Ucure? Ennel ibrâta bi'umumul lafsulâ bir hususus sübet diyor. Muteber olan lafzın umumiydi, sevdiğin hususulliği değildir diyor. O yüzden bu ayetler müşrikler hakkında indi, bu ayetler Yahudiler hakkında indi, bizi bağlamaz vs. Bundan hiçbirisi elle tutulur şüpheler değil, aksız basıl, çürük şüphelerdir. Ee, son küçük bir örnek daha vereyim. Ee, hoş bir örnek olduğu için. Bukhari'deki bir rivayette kardeşler İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, bakın güzel bir örnektir. Adamın biri, bir kadını öpüyor sahabenin biri. Yani bizim güncel ismimizle cinsel taciz. Nefsine işliyor, haram işliyor Ve samimi insanlar oldukları için zaten bunlar ki haramdan biz kimse mutlak anlamda hali olur diyemiyoruz zaten. Yabancı bir kadına cinsel tacide bulunuyor. öküyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bunu haber veriyor. Tamam. Bunun üzerine Allah ayetleri indiriyor. Gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Yani sen bir günah işledin iyilikler kötülükleri giderir. Yani ibadete asıl diyor Hı? tabir sayısı Allah'a ve sellem. Tamam. Bu ayetler nazil oluyor. Adam diyor ki bakın dikkat edin. Ey Allah'ın Resulü bu benim için mi? İfadeye bakın. Ey Allah'ın Resulü bu benim için mi? Diye soruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki bütün ümmet için geçerlidir diyor. Yani ne diyor? Ennele ibretebi umumi lafz ila bir husus sebebi diyor. Anladık mı kardeşler? Yani adam yabancı kadını öpüyor, ayet iniyor, bana mı has diyor? Hayır tüm ümmete diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bütün bunları anladıktan sonra kardeşler, bütün bunları anladıktan sonra en baştan hızlıca İbni Hüseymi'nin sözlerini okuyoruz. Dersi bitiyoruz inşallah. Çok daha net anlamış olacaksınız. Evet, sesli bir şekilde oku. Lafzın umumiliği ve sebebin hususiliği. Şayet ayet-i kerime özel bir sebep boyasıyla inmekle birlikte lafzı ı umumi bir anlam ifade ediyorsa ayetin hükmü hem iniş sebebini hem de lafzının kapsamına giren bütün hususları kapsar. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim bütün ümmet için teçhide bulunmak üzere inmiştir. Dolayısıyla asıl muteber olan hafzın umumiliğidir. Sebebin hususiliği değildir. Bunu örnek liyan ayetleri gösterebilir. Söz konusu ayetler Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Eşlerini zina, isnat edip kendilerinden başka şahitleri olmayanların her birisinin şahitliği dört defa şahade etmesidir. Beşincisinde de eğer o derd. Sahih Buhari'de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hilal bin Ümeyye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda hanımını şerik bin Sahma ile zina etmekle itham etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya buna dair delilini getirirsin, ya da sırtında sana hat uygulanacaktır. Bunun üzerine Hilal dedi ki, seni hak ile gönderene yemin ederim ki gerçekten ben doğru söylüyorum. Ant olsun Allah benim sırtıma hat vurulmaktan beni kurtaracak, susuzlu susuzluğumu ortaya koyacak, vahiy indirecektir. Bunun üzerine Cebrail indi ve ona Peygamber Efendimiz'e eşlerine zina istade edip buyruğunu indirdi. Bu buyrukları beşincisinde de eğer der buyruğuna kadar okudu. Bu ayeti kerimeler... Hilal bin Ümeyyye'nin hanımına zina suçu isnat etmesinin üzerine inmiştir. Fakat hükümleri hem onu hem başkasını kapsar. Bunun delili Buhari'nin rivayet ettiği Seher bin Sa'du Allahu anhuma'dan nakdettiği şu hadisi şeriftir. Buna göre Üveymir el-Eclani Peygamber sallallahu aleyhi ve gelerek dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, bir adam hanımı ile birlikte bir başka adamı görürse,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 Görüldüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri ifade ettiği hükmü Hilal bin Ümeyye içinde başkaları içinde kapsamlı bir hüküm olarak değerlendirmiştir. Fethullah ve alem sallallahu ala aleyhi ve sahabihi